Amma ba'du fe inne azdakal hadisü kelamullah ve hayral hedyi hedyi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve şarral umuru muhtesatihâ ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin dalâle ve kullu dalâletin fil nâr Amma ba'du Aziz değerli kardeşlerim, vaktimiz çok kıymetli. Sizlerin burada büyük bir fırsatta olduğunu bilmeniz gerekir. Çünkü <gülüyor> has tercüme <var. gülüyor> Çünkü çünkü bizler buraya belli bir amaç için geldik. Bu amaç bu iki gün içinde Allah'ın dediği gibi az günler içinde çok bir şeyler başarmak istiyoruz. Nasıl ki Ramazan ayı az bir günlerdir ama çok sevabı var. Bu da ona benzerdir az bir zaman içinde çok şeyler elde etmektir. O da nedir? Dini doğru öğrenip, dini doğru uygulamaktır ve doğrulara çağırmaktır. Amacımız budur. O yüzden değerli kardeşim hepinizden ricam ne kadar yorgun da olursa olsun, ne kadar dünkü yoldaki yorgunluk ne olursa olsun şurada oturması odasından oturmasından yatakhanede oturmasından dışarıda oturmasından ağacın altında oturmasından daha kayırlıdır. Niçin? Çünkü ilim meclisinde oturana Allah'ın melekleri istiğfarda bulunuyor. Hatta denizdeki balık dahi hatta karıncanın yuvasında oturup ilim talebesine ne yapıyor? İstiğfarda bulunuyor. Ya Rabbi bağışla diyor. O yüzden nasıl olur? Nasıl kazançlı olur ki insan buraya kadar gelip şu meclisin dışında oturuyor ve hatta canım sıkıldı taşıyamıyorum direkt. Şu eyyam el madudat dediğimiz az günleri az bir fayda ile karşılıyor. O yüzden değerli kardeşim hele hele sizler için daha Türkiye'den Avrupa'nın diğer ülkelerinde hoca efendiler, hoca abiler gelmiş sizlere bildiklerinden bir şeyler aktarmak istiyorsa bunların eteğine daha çok sarılıp bunlardan bilgi almanız gerekir odanızda çevrenizde genel sohbetler kendi aranızda yapacağınıza kalem kağıt alıp ya bana hep evde aklıma takılan sorular nedir bunları not edin ve hoca efendileri teneffüs aralarına gidin rahatsız edin onlar bunun için geldiler bunun için buradalar ama hocalar kendi haline oturursa misafirler ilim talebeleri kendi halinde olursa demek herkes her şeyden memnun Halbuki ümmetin halini görüyoruz. Ümmeti Muhammed kanlar içinde durumu çok vahim ve sizler gibi dinini bilen dine kılavuzluk edecek insanlar arıyor. O yüzden değerli kardeşim sizin başınızda aklınızda takılan bütün bu konuları sorun. İlmin membasına gelmişsiniz. İçmeden gitmeyin. Mutlaka o ilimden bir şeyler almak için nefsinizi zorlayın şeytanın belini kırın nefsinizin isteklerini kıraraktan ben Allah için burada pazar gününe kadar sabredeceğim yorgunluklara tahammül edeceğim aç kalacağım ama ilimden taviz etmeyeceğim gerekten düşünürseniz bu bile ibadettir bu niyetle burada kalmanıza dahi inşallah sevap yazılacak aziz kardeşim bizim konumuz çok önemli İslam'ın en acı meselelerinden bir meseleyi işleyeceğiz ve konumuz bidattır her yerde duyuyoruz, her yerde işitiyoruz, İnsanlar dillerinde bidat bidat diye konuşuyorlar ancak bidat nedir? bidatın tarifi nedir? kısımları nelerdir? dindeki çeşitleri nelerdir? güzel bidat, çirkin bir bidat diye böyle bir ayrım var mı? peygamberi aleyhissalatü vesselam bidatçı hakkında ne demiş? Bunun bidatın hükmü nedir? Kişiyi dinden çıkartır mı? Ne zaman büyük günah olur? Bunları bilmek mecburiyetindeyiz. Niye? Çünkü ümmet şu anda bidatlar deryasında yüzüyor. Sünneti bırak, bırakmış ve dinde olmayan asılsız işlerle meşgul oluyor. O yüzden hepimiz kendimizi bidatlerden temizlememiz lazım ve bidatı bende bulunuyor mu? ve bende bidat var mı yok mu nasıl tespit ederim onu kısaca inşallah anlatacağız ardından da bazı kurallar vereceğiz bu kurallarından sonra İslam alemindeki en meşhur bidatleri anlatmaya çalışacağız ardından sünnete ittibanın altı tane şartı vardır yani bir insan diyorsa ki ben sünnet ehliyim sünneti uyguluyorum altı tane şartı yerine getirmesi gerekiyor eğer altı şarttan bir tanesi eksikse o sünneti yapmıyor demektir <gülüyor> yanlış yapıyor ama sünnet yaptığını zannediyor halbuki bidat yapıyor ve onu anlattıktan sonra kurtuluşun nerede olduğunu kısaca inşallah vaktimizle <gülüyor> müsaade ederse e, anlatmaya çalışacağız zaten inşallah bu dersten sonra son ders bu e, öğleden önceki ders ondan sonra yemek gelecek nasıl benden önceki hoca abilerim. Ders sizin saatinizden çaldılarsa ben de belki çalırsam bana müsaade edeceksiniz. Hakkınızı helal edin. Ben hakkımı helal ediyorum. Kusur varsa hakkınızı helal edin. Aziz kardeşlerim evvela bidatın tarifini yapmamız lazım. Bidat ne demektir? Bidatın tarifini Arapçada önce bakmamız lazım. Niçin bizim için Arapça önemli? Çünkü Kur'an-ı Kerim Arapçadır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Arap idi. Ve bu din bize Arapça geldi. O yüzden Allah ne kast ediyor, peygamber ne anlatıyor anlamam için evvela Arapçayı bilmem lazım. Evvela Arapçayı bilmem lazım ki Allah'ın kastını anlamış olayım, peygamberin söylediğini idrak etmiş olayım. Bidat'ın Arap dildeki manası aslı olmayan şeyler demektir neymiş bidat Arapçada önce de olmayan sonradan vuku bulmuş olan şeylerdir her şey bu nedir bu bidattır dinde ise tarifi İslam dinindeki kastı yani Allah'ı ve peygamberin kastı bidatten ise dinde aslı olmayan amellerdir dinde aslı olmayan amellerden kasıt ibadette Aleyhissalatü Vesselam'a Allah katından bir haber gelmemiş veyahut da Aleyhissalatü Vesselam bu konuda ashabi kiramına Ridvanullah Aleyhi Mecmain böyle bir şey bildirmemiş. Bu nedir? Bidattır. Önce yoktu, sonra hukuk buluyor. Bidat iki çeşittir. İki çeşit bidat vardır. Birinci çeşit bidat ölçte adette olan bidattır. Dün insanlar yayan giderlerdi. Gözümlüler. Efendim atla giderlerdi, merkeple giderdiler. Gözümlüler. Bugün uçağa biliyorlar, arabaya biliyorlar. Bu bir bidattir. Örfte bidat Dün insanlar bir bezle örtülürlerdi ama bugün insanlar farklı elbiseler giyiyor. Dün insanlar elle yemek yerdi. Bugün insanlar kaşıkla yiyor. Dün insanlar yerde yemek yiyordu. Bugün masada yiyor. Bunlar nedir? örfteki asla yoktu, sonradan vuku bulanlar. Sonradan gelenler. Ve örfteki bidatler, alimler ne diyor? Caizdir. Mibahtır. Ve bizim araştırma konumuz da zaten bu değil. Biz örfteki bidatı araştırmıyoruz. Yani dün insanlar saat, kum saati kullanıyorlardı. Bugün Rolex kullanıyor. Bu bizim konumuz değil. Dün insanlar merkeple gidiyor. Bugün Türk İş Erlays'a biliyor, bu bizim konumuz değil. Bu örfteki değişiklikler. Dün insanlar çadırda oturuyordu, bugün gökdelen de oturuyor. Bunlar nedir? Örfteki bidatlerdir. Aslında yoktu, sonradan geldi ve bunlar hepsi caizdir. Biz bunları konuşmuyoruz. Biz ikinci bidatın türünü konuşuyoruz, çeşidini konuşuyoruz. İkinci bidatın türü ise dinde bidat dinde bidattır bizim konumuz arkadaşlar. O yüzden bazı kendini bilmeyenler. işte niye gözlük takıyorsun? Eskiden gözlük de yoktu derse deriz ki bu örfü bidattır. Bu caizdir kardeşim. Biz dindeki bidatı konuşuyoruz. Dindeki bidat üç türlüdür. Dindeki bidat arkadaşlar dinde ve ben dersin sonunda soracağım ne yazdıklarınızı. Benim dersime katılanlar bilir. Dersin sonunda ne yazdın, ne anladın. Çünkü biz bir şeyler alacağız sizler ve bir şeyler vereceğiz. Karşılıklı hak hukuk ediyor. O yüzden yüzde yüz temiz buradan ayrılmak için lütfen bu anlattıklarımızı not edin ki yarın bir yerde sorulduğunuz zaman bunlara cevap verebiliriz. Üç türlü dinde bidat vardır. Birincisi itikatte bidat akidede bidatlıyoruz, inançta bidatlıyoruz. <gülüyor> Nedir inançta bidat? Ne demektir? Allah'ın ve Resulünün tersini haber vermek. Allah Kur'an'ı Kerim'inde bildirmiş ki yüzü gözü nefsi var. Bu bunun tersini söylüyor. Yani Allah'ın Kur'an'ında bildirmiş olduğu, Peygamber aleyhissalatü Vesselam'ın itikadi meselelerde hadis-i şeriflerinde bildirdiğinin zıttını söylüyor. Bu ne yapıyor? İtikatta bidat işliyor. Niye? Çünkü Peygamber böyle demiş, aslında böyle bu ise kalkıp aslın zıttını söylüyor. Ne yapmış oluyor? Yeni bir şey getiriyor. Allah diyor elim var, bu diyor yok, bundan kudret kastediliyor. Ne yapmış oluyor? İtikatte bidat işlemiş oluyor. Nasıl? Mutezile gibi, kaderiye gibi, bu sapık fırkalardan getirdikleri bir akide de bidat işliyorlar ikincisi arkadaşlar amelde bidat ve da ibadette bidat birincisi akidede bidattı şimdisi ise ikincisi amelde bidat amelde bidat dört çeşittir İbadette insan dört çeşit bidat yapıyor bir bir Aslı dinde olmayan bir davranışı ibadet diye dine sokuyor. Bu birinci çeşit bidattır. Amelde ibadetteki bidatın türü. Abdülcem var, burası sak, burası sessiz, burası ses, hafif azıcık. Hani burası daha lazy. Eğer mümkünse. Çünkü sen orada sesini yükseliyorsun, ben de burada yükselmeye çalışıyorum. <gülüyor> şey oluyor, biliyor <gülüyor> Arkadaşlar, ameli bidat dört çeşittir. Birinci, şimdi dinde üç çeşit bidat ver. Birinci çeşit ne dedik? İtikadi bidat. Bunu anlattık, anladık. Kur'an'ın ve peygamberin hilafını aktarma. Allah böyle diyor, peygamber böyle diyor. Bunun tersini iddia ediyor. Ters olarak gösterir. Bu da itikatte bidattır. Bir de ikinci çeşit amelde, ibadette bidat. Bu da dört çeşittir. Bir aslı olmayan bir ibadeti yapması. Dinde kaynaklarda böyle bir ibadet yok. Hmm. Mesela dinde geçiyor namaz var, oruç var, zekat var, cihat var, emri bil maruf var, anne babaya iyilik var vesaire tavrıyor. Ama bu böyle bir ibadet türü getiriyor. He? Diyor ki toplu halde zikir yapacağız. Bunun aslı yok. Toplu halde insanların halka yapmasının dinde bir ibadet diye yeri yok. Bu ne yapıyor? Bu halka şeklinin yapması İbadette bir bidattır o halkada belirli kelimeler okuması nedir ibadette ve bidatin bir türüdür ibadette ikincisi ise var olan bir ibadete ilaveler getiriyor veyahut da eksik ediyor mesela akşam namazı kaç rekat farzı? 3 rekat bu bunu 4'e çıkartıyor veyahut da 3 rekat farzı 2'ye düşürüyor yani normalde akşam namazı var. Ama o ne yapıyor? İlaveler getiriyor. Aynı cuma namazlarına yaptıkları gibi. Cuma namazı iki, bunlar ne yapmış? On rekat getirmiş. İlave etmiş. Bu nedir? Ameli bidattır. İbadette bidat yapmış. Cuma namazı var mı? Var. Asıl da var. Ama bunlar ilave etmişler. Yatsı namazının farzından önce iki rekat yerine dört kılmışlar anlatabiliyor mu? Yani müba olan, iki re, ezanla kahmet arası iki rekat en fazla caizdir. Bu ne yapmış? Dört yapmış. Bu ne yapıyor? İlave ediyor. ve da azaltıyor. Azaltıyor. Ramazan orucu bir aydır. Bu ne yapıyor? Bunu üç aya çıkartıyor. Recep Şaban hayır diyerekten üçe çıkartıyor. Üçüncü çeşit ise ibadetteki bidatler nedir? Dinde var ama yapılış şeklini değiştiriyor önceki ilave ediyordu, noksan ediyordu bu ise yapılış şeklini değiştirir. mesela abdest alırken önce e, ağzımıza, burnumuza yüzümüze, kollarımıza başımıza ayaklarımızı yıkarız, bu ne yapıyor? sırayı değiştirir, öncedir ayakları yıkayacaksın, şeklini değiştirir Boynuna mesedeceksin, bilmem şöyle böyle derken ne yapıyor? Şeklini değiştiriyor. <gülüyor> Ve yok da namaz kılacak diyor önce rukudan başla. Ve o da secdeden sonra rukuya. Ne yaptı bu insan? Namaz kılıyor ama şeklini değiştirdi. İlave etmedi, dört rekat kılıyorum diyor. Azaltmadı, ama şeklini değiştirdi. Şekli de değiştirmek neymiş? Bidat ibadette. Ve dördüncü çeşit ise arkadaşlar, dördüncü çeşit ibadetteki bigatlerin dördüncü çeşit ise belirli mekanları, belirli yerleri, belirli zamanları kutsal yapmaktır. Allah Kur'anında, Sünnetinde, İslam dininde Kabe'nin fazileti anlatılır. Orada kılınan namaz, yüz bin namaz sevabına eşit olduğunu bildirir. Bu ne yapıyor? diyor ki ne ceftede namaz kılarsan iki bin sevap var ne yapmış oluyor dinde aslı olmayan mekanlara kutsallık veriyor ibadet yapsınlar da insanlar diyor ki menzilede gidersen 70 hac sevabı alırsın işte Isparta'da falanın kabrini ziyaret edersen 30 defa şehit sevabı almış olursun ne yapıyor bunu mekan ve yerleri kutsallaştırıyor ve bu da nedir İbadet için yaptığından dolayı evet. ibadetteki bidatlerdir. Üçüncü çeşide geliyoruz. Bu ikinci çeşidi bitirmiş oluyoruz. Dört noktayı anlattık. Şimdi geri dönüyoruz. Dindeki üç çeşit bidatlerin üçüncü noktasına o da nedir arkadaşlar? Mübah olan şeyleri, caiz olan şeyleri Allah rızası için kendisine haram kılıyor. Anlatabiliyor muyum? Mübah olan evlenmek mübahtır. Ama diyor ki yok, ben takvaya ulaşmak istiyorum, Allah'a katında e, ecrimin artmasını istiyorum. Ne yapıyor? Evliliği kendine haram kılıyor. Et yemiyor. Diyor et haramdır. Niye et haram? Diyor bana haram oldu. Niye haram? Çünkü diyor ki ben et yemeyerekten Allah'a yaklaşıyorum. Çocuğumu sevmiyorum. Niye çocuğunu sevmiyor? Diyor dünyaya dalmayayım diye. Onlar meşguliyettir direktten. Mübah olan çocuğu sevmek bir bahtır, et yemek bir bahtır evlenmek caizdir caiz olan şeyleri ne yapıyor? haram kılıyor kendine bunu niye yapıyor dediğin zaman sevap maksadıyla yapıyor aynı sahabe zamanında insanların güneşin altında oturup bundan sevap alacağına inanırmış Veya hutta veya hutta insanlar hanımlarla evlenmezmiş kadınlarla evlenmezmiş veyahut insanlarla konuşmazmış niye konuşmuyor diyor bana konuşmak haram niye haram kardeşim Allah konuşmayı caiz yapmış sana dil vermiş yok diyor ben konuşmayarak Allah'a yaklaşacağım bu nedir mübah olan davranışları sorular sonda yazın sorusu olan sonda inşallah soracak bunu anladıktan sonra arkadaşlar Bunu anladıktan sonra arkadaşlar bidatın dindeki çeşitlerini anlattık sizlere. Peki bidatın hükmü nedir? Yeni başlık veriyorsunuz. Bidatın hükmü nedir? Evvela iki tane hükmü vardır. Ama o hükmü anlatmadan önce bilmemiz lazım ki bidatın her türlüsü büyük haramdır. Büyük günahtır. <gülüyor> ben hasta <gülüyor> var su da o. mendili var mı mendil olan? Tamam, Allah razı olsun <gülüyor> iki tane hükmü vardır ama ondan önce dedik ki bilmemiz lazım ki bidatın hepsi büyük günahlardan sayılıyor şirkten sonra en büyük günahlardan birisi bidattır. İki tane hükmü vardır. Birinci hükmü dinden çıkartmayan bidatler vardır. Nedir o mesela? İbadette yapılan bidatlerdir. Toplu halde zikir yapması, bin defa Allah demesi, elhamdülillah halka şeklinde demesi veyahut da Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirmesi o da Miraç gecesini kutlaması, bunlar kişiyi dinden çıkartmaz ama çok büyük haram yapmıştır. <gülüyor> büyük günah işliyordur ve o yapmış olduğu amel kabul olmayacaktır çünkü sünnete terstir. Ama kişiyi kafir yapmaz. İkinci çeşit ise, hükmü ise kişiyi dinden çıkartır bir daha. Nedir? Aynı insanın eğer derse Kur'an yaratıktır. Allah'ın kelamı değildir haşa dese. Kişiyi dinden çıkartır. Ve o da rafizilerin getirmiş olduğu itikatler nedir? Öyle bidattır ki kişiyi dinden çıkartır. Niye? Çünkü der ki imamlarım gaybı bilir. O bizi görür. O bize rızık verir. O kainatı yönlendirir. Bunlar nedir? Öyle bidatlerdir ki kişiyi kafir yapar. Tövbe etmeden ölürse mürted olarak ölmüş olur. Bunu anladıktan sonra arkadaşlar... Peki... Bidatı... Bidatten bizi sakındıran ayet var mı hocam? Bu kadar bizi korkuttun bidatten. Peki bu konuda nerede ispatı? Diyorsa... Ona iki tane ispat getireceğiz. Yeter. Birincisi Kur'an'dan... ikincisi sünnetten. Birinci ispatımız Kur'an-ı Kerim'den... Maide Suresinin üçüncü ayetidir. Buyurur ki Allah Azze ve Celle el yevme ekmeltu lekum dinekum. Bu ayeti keriminde buyurur ki bugün dininizi tamamladın. Bütün müfessir alimler der ki dinin tamamlamasının manası bundan sonra aleyhissalatü vesselamın vefatından sonra artık bu dine ne bir şey ilave edilir ya da bir şey çıkartılabilir veya da bir şey değiştirilebilir. Bitmiştir artık. İkinci delilimiz ise meşhur hadis şerif Bukhari Müslim hadisi buyurur ki Aleyhisselatü Vesselam, <gülüyor> <gülüyor> "Men amel amelen, lise alahi amrına, feho <gülüyor> Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki Müslim rivayet lafsıyla bu buyurur ki kim bir amel işlerde ben bu ameli yapmamışsam kabul olmayacak. Diğer bir hadis-i şerifte azevet sözümün başlamasında söylediğim gibi ne buyuruyor ve kullu muhtesetin bidat. Burada her türlü bidatın yanlış olduğunu bize bildiriyor, sapıklık olduğunu bildiriyor ve her bidatın ateşte olduğunu bize bildiriyor. Ve kullu dalaletin finnat ve bütün bidat ateşte olacak. Bunu anladıktan sonra arkadaşlar yeni başlık atıyoruz delilleri saydıktan sonra. Peki güzel ve çirkin bidat var mı? Bir insan diyebilir mi ki ya bidat iki türlüdür. Siz böyle aşırı gidiyorsunuz. Hem güzel bidat var, bidayı hasene var, bir de bidayı seyyiye var, çirkin bidatler var. Böyle bir şey var mı diyerekten sorular sonra. Böyle bir şey var mı derken buna vereceğimiz cevap ey aziz kardeşim şunu bil ki peygamber aleyhissalatü vesselam Az evvel okumuş olduğum hadis şerifte buyuruyor ki bir başka bir rivayette fe inne kullu bidatin diyor. Burada Aleyhisselatu Vesselam iki defa tekit ediyor. Önce inne diyor. Fe inne demek burada muhakkak ki tekit diyor. Yani burada evvela bir tekit var. Yani burada kapı var mı dediğimde diyemezsin ya belki burada kapı yok diyemezsin. Yüzdeyiz orada kapı. Değil yüzde elli, yüzde 98, yüzde 99. Orada kapı yüzde kaç ihtimal? Yüzde yüz. Değil yüzde doksanlık. O yüzden aleyhisselatü ve yüzde yüzlük tehkit getiriyor. İnne kelimesi tehkittir Arapçada. Fe inne kulle bid'atin diyor. Ve ikinci tekit getiriyor. Kulle diyor. Kulle Arapçada hepsi demektir. Bütünü demektir. O yüzden diyor ki muhakkak ki tekiden biliniz ki bid'atın hepsi sapıklıktır diyor. Bundan sonra senin ne haddine? Sen buna kalkıp bidayı hasene ve seyyi ediye ikiye ayırıyorsun. haşa Aleyhisselatü Vesselam konuşmasında <gülüyor> bilmiyor mudu ne konuşmasın? Anlamadığını mı ne söylediklerini? Yoksa sen başka bir şeyler mi kastediyorsun bidatı yaparken bir menfaat mi bekliyorsun? Bunu anladıktan sonra arkadaşlar yeni başlık atıyorsunuz. Peki neden bu ümmetin içine bidat çoğaldı? Bu ümmetin içinde neden, neden bidat yayılmıştır? Bunu yazıyorsunuz. Altı tane sebebi var. Bu ümmetin içinde bugün bidatler içinde bulunmasının sebebi altı tane sebebi var. Bu altı tane sebepten kendimizi temizlemediğimiz müddetçe hala bidatın içinde yatacağız. Nedir bunlar? Bir el cehlu bil ahkamü din İslam'ın emirlerinden habersiz olmamız, bilgisiz olmamız, cahil olmamız bizim bidatlerin içinde yaşamamıza en büyük sebeptir. Müslümanlar dininden haberi yok. Rabbini tanımıyorlar. Peygamberlerini tanımıyorlar. İslam dinini kaynaklarından bilmiyorlar. Bunu bilmediğinden dolayı İnsanlar bidatın içinde yüzüyorlar habersizler. İkinci sebep ise ittiba'ül heva hevasına uymak. Hevasına uymak ne demektir? Dünya nimetlerini yüceltmek ve onlardan ayrılmamak için her türlü fedakarlığı yapmak. Nedir o fedakarlık? Allah'ın ayetlerini, hadislerini yalanlamak, ters çevirmek, bozmak, Niye? Çünkü diyor ben müftüyüm. Müftülüğümü feda edemem. Müftülük sandalyesi benim için daha büyüktür. Ben cami hocasıyım. Bu cemaatten almış olduğun 1500 euroyu feda edemem. Bu benim için daha büyüktür. O yüzden cemaat diyorsa kadınla tokalaşılır, erkek tokalaşılır diyebilirim. Efendim böyle nasıl istiyorsa cemaat öyle fetvaya razı. Bunu niye yapıyorsun? Çünkü o ölmeyeceğini zannediyor zavallı toprağa girmeyeceğini, ölümün ona gelmeyeceğini zannettiğinden dolayı hevasına uymuş. O bulunmuş olduğu dairesini, evini, arabasını, maaşını o kadar yüceltiyor ki, bunu elinden kaybetmemesi için Allah'a ve Resulüne hükümlerine yalan söylemek veyahut da insanların cahil kalmasına veyahut da öğrenmemelerine ne yapmaktır? Zemin hazırlamak. Buna ne diyoruz? Hevasına uymuş. Yani bulunmuş olduğu şeylere razı adam. Ve bunlarda vermek istemiyorum. Diyor ben ayeti de inkar ederim. Hadisleri de söylemem. imamların görüşünü de almam. Yeter ki beni görevimden atmasınlar. Hakkı söylemem O yüzden değerli kardeşim ümmet bidatlerden ayrılamıyor. Üçüncü sebeb ise Üçüncü sebeb ise belirli görüşlere Belirli liderlere aşırı derecede bağlanmaktan dolayı bidatler arasında insanlar. Müslümanlar bidatlerden kurtulması için belirli çevrelerin görüşüne, belirli insanları aşırı yücelttiklerinden dolayı ne oluyor? Bidat içinde kalıyorlar. Ve en büyük şirke götüren yollardan birisi de insanlar hakkında aşırı gitmektir. Nuh Aleyhisselam'ın kavminin helak oluşu sebebi salih insanlara aşırılık duymaktır. Bugün insanlar bidatler içinde olmalarının sebebi belirli insanlara aşırı derecesine bağlanmalarıdır. Belirli derecede onların görüşünü Kur'an'la ve sünnetle mukayese etmeden kabul etmektir. Adam diyor ki bana Kur'an anlatma, sünneti anlatma, şeyhim demişse kabul edelim. Adam diyor ben Allah adına yemin etmem önemli değil yalan da söylerim Allah'ın adını da kullanırım ama şeyhimin adına yemin ettim mi haşa yalan söyleyemem bu ne yapmış belirli kişileri görüşleri Allah'tan ve Resulünden üstün tutmuş e bu hastalık olan adam bidatlerde olmayacak da ya neydi olacak o yüzden değerli kardeşim bu bidatlerden kurtulmak istiyorsak kimseyi yücretmeyeceğiz herkes hata edebilir doğrusunu alacağız ispatlığı olanı alacağız yanlışa da yanlış diyeceğiz çarpılırım yok böyle olamaz o yanlış edemez o çok bilgili diye bir şey demeceğiz. niye çünkü biz hazreti Ebu Bekir'e demişiz hata edebilir He? hiç utanmadan sıkılmadan diyebiliyorsak hazreti Ebu Bekir hata edebilir o insanlar hayli hayli hata edebilir e bunlar çünkü Ebu Bekir'in tırnağı olamaz onun seviyesinde olamaz e biz bunu diyebiliyorsan adam diyor ki evet Ebu Bekir hata etmiştir Ömer hata etmiştir. E peki Said Nursi diyorum. Haşa diyor. E ya sen utanmıyor musun diyorum. Sen Ebu Bekir'le Said'in bir mi yapıyorsun? Bu büyük bir ayıp bir şeydir arkadaşlar. Biz burada komik bir şey anlatmıyoruz. Bu bidatın aşırılık olmasının sebebi belirli görüşlere sert bir şekilde bağlanıp onlardan taviz vermemektir. Ben diyorum sana Kur'an getireceğim. ihlas suresini açacağım ve da herhangi bir süre açacağım, diyeceğim ki bu ayet beni anlatıyor. Seyfettin'i anlatıyor. 1400 sene sonra gelecek Seyfettin'i anlatıyor desem ve bu hedesini anlatıyor desem sapıksın diyeceksin. Ya aynısını senin hocan diyor kitabında. Ha bir ayeti diyor bana inmiş. Falan sure bana inmiş. Falan yer bana inmiş diyorsun. Bunu görmüyorsun. Anlatabiliyoruz ve diyorsun ki bu dünyanın en mükemmel tefsiridir. Arkadaşlar o yüzden bu hastalığı bırakıp biz futbol takımı tutmuyoruz. Biz İslam dilini Allah için yaşamak istiyoruz. Onun emirlerine göre yaşamak mecburiyetindeyiz. Beşinci sebep kaçıncı sebebe geldik? Dördüncü sebep acele edelim. Dördüncü sebep ise arkadaşlar kafirlere benzemekten dolayı ümmet bidat içinde yaşıyor kafirlere bakıyoruz, kiliselerini süslemişler, biz de camimizi süslüyoruz. Kafirlerin evliliklerine bakıyoruz, biz de evliliklerimiz onlar gibi yapıyoruz. Budistlere bakıyoruz, Yahudilere bakıyoruz, Hristiyanlara bakıyoruz, diğer dinlere bakarak da onlardaki olan davranışları İslam'a sokuyoruz. Bu nedir? Bundan vazgeçmemiz lazım. Müslüman, Müslüman şahsiyetinden asla utanmamalı. Allah Azze ve Celle Müslümanlığı şerefli, izzetli kıldığını bildiriyor. Bu ise izzeti, şerefi, üstünlüğü Müslümanlığın dışında arıyor ve bunu bir de İslam'a sokuyor. O yüzden biz kafirlere her harikade muhalefetlik etmemiz lazım. Aleyhissalatu vesselam her konusunda muhalefetlik geliyor ve diyor ki bütün cahiliye kuralları ayaklarımın altındadır. Bütün cahiliye kuralları ayaklarım altında dediği halde bugün bazı Müslüman'ın diye geçinenler cahiliye kurallarını canlandırmak istiyorlar. Ya Peygamber Aleyhisselatu Vesselam demiş ayakımın altında. Bitti faiz ayakımın altında. Kan davası ayakımın altında. Şu davalar ayakımın altında dediği halde bugün bazıları zina'yı ve haramlıkları bütün pislikleri canlandırmak istiyorlar. Bu nedir? Kafirlere özenmekten geliyor. Bidat'in ümmetin içine girmesinin sebebi neymiş? Kafirlere benzemekten dolayıdır. Yine beşinci sebep bidat'in ümmetin içinde yaygın olmasının sebebi ve bundan ümmet kurtulması için bu davranıştan uzak duracak zayıf ve uydurma hadislere çok itimat etmesi. Bakıyorsun kitap yazmış. İhyaülümittin binlerce uydurma hadis. Binlerce uydurma hadis. Hatta sakala bile deli diyor. Sakallı olana kitapta diyor ki sakalı uzun olanın akılsız olduğunu deyip bir de bunu hadis diye getiriyor. Bu nedir? Peygamberin zatına sözmektir arkadaşlar. O yüzden insanlar sakal bırakmıyor. O yüzden değerli kardeşim ne yapacağız? Zayıf ve uydurma hadislerden itikatte ve amelde kendimizi temizleyeceğiz. Altıncı sebebisi arkadaşlar yok 6 lütfen karıştırmayın soru sonda 5 ne yazıyoruz ne yazık zayıf ve uydurma hadislere itibar etmek onları kabul etmek ispat olarak delil olarak amel etmek 6. ise köyünü kültürünü ırkını Kur'an ve sünnetin üstünde tutmaktır örfünü üstün tutmak ben önce Türk'üm sonra Müslümanım ben önce Arnavut'um, sonra Müslümanım. Ben önce Endonezyalıyım, sonra Müslümanım diyerekten örfünü, kültürünü şey yapıyor. Üstün geçerlerde bizim mescide bir toplantı vardı. Arnavut kardeşlerin toplantısı vardı. Bir ırkçı Arnavut geldi. Her ondan sonra geleni ayaka kalkıyor. Durmadan ayaka kalkıyor. Ayağa bir de böyle bir boynu büküyor oradan bir Arnavut kardeş ona dedi ki tabi ben anlamıyorum Arnavut çocuğu ben ilerideyim ona dedi ki ya bak sen böyle yapın peygamberimiz dememiş her kere ne ayağa kalktır, bir de kendini böyle büküyorsun gerek yok dedi hop dedi ben önce de Arnavut kültürünü örfünü yaşarım ondan sonra müslümanım dedi anladınız mı o yüzden değerli kardeşim biz hissediyoruz hayır biz önce müslümanız ve kültürümüz Kur'an ve sünnete ters ise orada dur diyoruz. Çünkü bu hepsi cahiliyedendir. Cahiliye kurallarındandır. Düşünün Endonezya en canlı ünlü. Bugün Endonezya'da birisi evlenmek istediğinde erkek mehir vermiyor. Halbuki dinimizde sünnet olan erkek kızı istediği zaman mehirini verecek, evlenecek. Endonezya'da tam tersi kız gidiyor, kocayı arayacak bir de mehir ödeyecek. Bu en büyük zulümdür. Anlatabiliyor mu? Ve haramdır üstelik. Ama dediğimiz zaman Endonezyalı kardeşlere. Diyor biz Endonezyalıyız. Bizim için örfümüz daha üstündür diyerekten. Haşa Allah'ın ve Peygamber emirlerine karşı geliyorlar. Demek ki bidatın yaygın olmasının sebeplerinden birisi neymiş? Örfü ve kültürümüzü, ırkımızı gelmiş olduğumuz yeri Kur'an ve sünnetten üstün görmek ve bundan uzaklaşmadığımız müddetçe ne olacak? Bidatlar aramızda devam edecek. Bunu anladıktan sonra iki tane kural getiriyoruz. İki kural var. İki kural var. Bidatı nasıl tespit edebilirim? Veya da bende bidat var mıdır? Bu bidatı nasıl tespit edebilirim? diye iki kural var. Birinci kural arkadaşlar bu bir ibadet yapmadan önce onun kaynağını sormak lazım. Birisi sana dese gel şurada namaz kılalım, gel falan tepeye çıkalım, gel falan yerde zikir edelim dediği zaman ona diyeceksin ki bunun ispatı var mı? İspat getir. Babam yaptı, geçersiz. Anne rüyasında görmüş, geçersiz. <gülüyor> falan, <gülüyor> falan şey öyle yapmış, geçersiz falan veri, falan yerde öyle anlatmış kitabında hepsi geçersiz. Ta ki bana Kur'an ve sünnetten ispat getirmediğim müddetçe bu geçersizdir. İkinci Kur'an ise, bu birinci kuraldı. İkinci Kur'an ise soracaksın, Peygamberimiz yapmıştı. Adam diyor müzik dinle. İbadet yaparken, Allah'ı anırken davulla da Allah'ı an dediği zaman soracaksın, Peygamberimiz Allah'ı böyle mi anır? Hayırsa bitmişti, Sakal yok. Peygamber sakalını kesmiş, kesmemiş. Yapacağım o zaman sakalımı bırakacağım. Peygamber ne yapmış hep bunu soracaksın. Peygamberimiz demiş bu şu tepede namaz kıl. Yoksa yapmayacağım. Varsa yapacağım. Yani her zaman ne soracağım? Peygamberimiz nasıl yapmış? Peygamberimiz nasıl namaz kılmış? Nasıl oruç tutmuş? Nasıl Allah'a iman etmiş? Meleklere nasıl iman etmiş? Bunu mecbur sormaya. Bunu anladıktan sonra yeni başlık atıyoruz. Alimlerle söyledik bir daha taklim. Alimler iki tane alim getireceğiz. Bir geçmişteki alim, bir de günümüzden bir alim. Geçmişte alim İmam Malik bin Enes'i getireceğiz. Rahmetullahi aleyh. Meşhep imamlarından bir imam. Ve günümüzdeki yaşamış ve vefat etmiş olan zamanın müçtehidi, müceddidi, muhaddisi, müfessiri Şeyh Muhammed Nasreddin El Albani rahimahullah'dan iki tane söz getireceğiz. Bir tanesi İmam Malik'in, diğeri İmam Şeyh Albani'nin sözleri. İmam Malik rahmetullah aleyh buyuruyor ki, kim derse güzel bir bidat var, bilsin ki o peygambere en büyük ihaneti yapmıştır. Niye? Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor ki, bugün din tamamlandı, o ise diyor yok, Peygamber bunu da unuttu, şunu da yapmamız lazımdı, şu tarikatı da unuttu, Nakşi'yi de unuttu, Hasan Veli'yi de unuttu diyerekten, Bayram Ali'yi de unuttu diyerekten ne yapıyor? Peygamber'e en büyük yalanı atıyor. O yüzden bir kural getir, bunu yazın. Şu kuralı, söyleyeceğim kuralı yazın. Ne buyuruyor? İmam Malik diyor ki, Fema lem yekun. يَوْمَ اِذِنْ د۪ينَ el يَكُونَ Min مِنَ din. Bu çok önemli kuraldır. Nedir o? Diyor ki o zaman dinden olmayan şey bugün de dinden değildir. O zaman dinden sayılmayanlar bugün de dinden değildir. O zamanlar peygamberin doğum gününü kutlamak dinden değildiyse, bugün de dinden değildir. İkincisi ise aziz kardeşim Şeyh Muhammed e, Albani'nin sözünü diyeceğiz buyuruyor ki Her Müslüman bilmesi lazım ki Ne kadar küçük bir bidat dahi yapsa Ne kadar bidat küçük de olsa O büyük bir günah işlemiştir Ve size soruyorum Şu camimize birisi içkiyle gelse Bira şişesiyle gelse ve başlasa burada herkese viski, şarap dağıtmaya başlasa tepkimiz ne olur? Razı olur muyuz? Onun o büyük günahını aramızda yapmasına itiraz ederiz. Ve da evimizde birisi gelse içkiyle, domuz etiyle evimizin etrafına başlasa yaymaya. Biz ne yaparız? Tepki koyarız. E diyor ki nasıl oluruz o zaman bir daha da tepki koymuyoruz. Adam büyük günahla içeri girmiş bidatler yapıyor ve hepimiz razıyız. Olur mu böyle bir şey? Nasıl olur? Müslüman büyük bir harama, getirmiş oldu harama, bidata sıkut eder. Halbuki içki olsa sıkut etmeyeceğiz. Domuz olsa sıkut etmiyoruz da bidat onlardan daha tehlikeli. Domuz etinden içkiden daha büyük dünahtır. Bunu da Şeyh Albani Rahmetullahi Aleyh buyuruyor. Bunu söyledikten sonra ümmeti İslam'da en meşhur, en yaygın olan bidatlı yeni başlık İslam aleminde en meşhur olan bazı bidat örneklerinden örnekler getireceğiz. Bir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum gününü kutlamaktı. Kutlamak ama şimdi gün hafta oldu. Bidate bakın. Eskiden doğum günüdü. Şimdi doğum haftası oldu. Bir gün olacak doğum ayı olacak. Artık her yüz senede artık doğum yılı yapacaklar Allah'a Bak bidat hep daha büyük bidatı getiriyor ve haftada daha büyük şiddetler yapıldı. Daha büyük haramlar işlendi. Bunu anladıktan sonra İsra ve Miraç gecesini kutlamak Miraç gecesini kutlamak yaygın olan bidatler örneklerinden biridir. Üç, Şaban ayının on beşinci gecesini ibadetle geçirmek, o geceyi kutsal getirmek yaygın olan bidatlardandır. Dört, Recep ayını Recep ayını ibadet ayı diye ilan etmek komple 30 günü nedir Bidatlerdedir. çünkü Ramazan ayıdır ibadet ayı 30 gün boyunca Allah Azze ve Celle oruç tutarız teravih kılarız zekat fitre veririz itikap yapılır ümre yapılır bunlar bunu Recep'e çevirmişler yani bir bakıyorsun herkes Recep ayında ümreye gidiyor niye ümreye gidiyor diyor ki bu beş haca bedeldir Anlatabiliyor mu? Anlatabiliyor mu? Normalde olan bütün yıl ümre yapardı ama bunlar Recep aynı özel yapıyorlar. Ve o da doğum günü kutlama. Ve bunlar önce bu bidat gecelerinde kutlanan gecelerde yapılan yemeklerden yemek haramdır beyler. Bizim maalesef bazı kardeşlerimiz bidat yerlerinde kendileri o bidatı kabul etmediği halde onlara püskü ikram edildiği zaman çikolata ikram edildiği zaman yemek baklava doğum haftası nedeniyle dağıtıldığı zaman ondan yiyorlar bu haramdır kusması lazım tövbe etmesi lazım haram işlemiştir haramdır bunun şakası yok o gecelerde çocuğuna hediye vermek haramdır bazı kardeşlerimiz işte peygamberi hatırlasın diye peygamberin doğum gününe çocuğuna hediye veriyor o hediye haramdır o hediye çocuğun giymesi haramdır. O niyetle almışsa haramdır. Ama tevafü kalp o güne gelip almışsa, o niyet almamışsa caizdir. Yani ibadet niyetiyle o geceyi, o haftayı Allah'a yaklaşma için yapıyorsa bilsin ki haram işliyor, büyük günah işliyor ve ortak olamaz. O gece orada harcanan paralar hepsi haramdır. O etler meyyitedir, o pastalar meyyitedir, leş hükmündedir. Ondan sonra aziz kardeşlerim yine meşhur olan, yaygın olan bidatlerden ümmetin olan beşincisi nedir? Toplu halde zikir yapmak. Hepinizi bildiği gibi halkalar yapıyorlar. Bu halkalarda huğlar çekiyorlar. Beş altı belirli mekanları, belirli yerleri ve belirli şahısları, ölülerini ve otadillerini teberrük yapmak. Ne demek o? belirli bir mekana belirli bir yere gidiyor canlı veyahut da ölü kabire gidip oralara el sürüyor sonra onu vücuduna sürüyor niye sürüyorsun? işte bendeki hastalığı gidersin bana fayda versin veyahut da zararı gidersin anlatabiliyor muyum? ve bunu da aşırı giderekten şimdi bile çıkartmışlar şeyhin resmini taşıttırıyorlar şeyhin resmini taşıyorlar hatta kadınlar bile taşıyorlar turbanlı, yaşlı adamı hanımına resmini taşıttırıyor. Ben dedim ki o resmi değiştir bari genç resim koy. <gülüyor> Sen nasıl Müslümansın hanımına, hanımına yabancı erkek resmi taşımasına müsaade ediyorsun. Daha kötüsü bu bir büyük bir haram. Bir de bunun yanında hanımın darda kaldığı o resimden, o tipsiz adamlar bir de yardım hissettiriyorsun. <gülüyor> Haramdır kardeş bu haramdır ve şirke götürüyor bunu bilmeniz lazım arkadaşlar ve bunu eğer bacılarınızda varsa annelerinizde varsa yengelerinizde varsa teyzelerinizde varsa halalarınızda varsa bunu indiktirmek mecburiyetindesiniz müslüman kıskanç olur nasıl olur namusunu taşıdığı cüzdanında yabancı bir erkeğe besli olur bir de ondan medet olması dinden çıkartır bunu da anladıktan sonra bir de toplu halde Fatiha'lar okunması nedir? Bidat olan, yaygın olan örneklerdendir. El-Fatiha demeleri. Ve o da namazda niyetli dille niyet etmek bidatlerden, yaygın olan bidatlerdendir. İslam de Ne yapmıştır? İşte nevet ve rusalli salatı farda vesaire niyet ettim Allah rızası için şu namazı kılmaya diye bu niyetler hepsi yaygın olan bidatlerdendir. Dinde aslı olmayan. Dört mezhep kitabının hiçbirisinde böyle bir şey yok. Ne İmam Ebu Halife'de, ne İmam Ahmet, ne İmam Malik, ne İmam Şafir Rahime Humullah. Hiçbirisi böyle bir şey aktarmamıştır. Bunlar hep sonradan icat edilen davranıştır. Peygamberimiz iki yerde diliyle niyet getiriyor. Birisi kurbanı keserken, diyor ki ya Rabbi bu senin kulun Muhammed'den diyerekten Bismillahü Ekber'dir kurbanını kesiyor. Diliyle burada telaffuz etmiş diğer yerde ise hac ve ümrede ihram elbisesini gidikten sonra diliyle de bu niyetini telaffuz etmiştir. Onun dışında hiçbir yerde diliyle aleyhissalatü vesselam bir niyet getirmemiştir. Ne abdest alırken, ne namaz kılarken, ne oruç tutarken, ne zekatını verirken, diliyle böyle bir telaffuz hepsi nedir? Bidatlerdendir. Bunu anladıktan sonra çözüm nedir? Sonuç mecburuz sünnete bağlanmaya ve peygamberin sünnetine sarılaktan kurtuluşu aramaya peki sünneti yaşayabilmem için dedik ki gerek yok yeter bu kadar yeter yani örnekler bitmez <gülüyor> arkadaşlar aziz kardeşlerim şimdi ben bir sünnet yapmak istediğim zaman altı şeye dikkat etmem lazım maalesef bu konuda çoğu kardeşlerimiz bilinçsiz kendisini el i sünnetten zannediyor Kur'an ve sünnetle amel ettiğini zannediyor ama sünnet uygulamasında eğer o altı şarttan bir tanesi eksik oldu mu sünneti yapmamıştır altı tane şart vardı nedir o birincisi bir ibadeti yaparken onun sebebini araştıracak ibadet yaparken yani mesela yağmur yağıyor yağmur yağdığı zaman adam kalkıp iki rekat namaz kılıyor diyorsun arkadaşım sen niye namaz kıldın bu namaz kılmanın sebebi neydi? diyor ki bunun sebebi yağmur yağdı diye bu sünnet değildir arkadaşım bu sebepten dolayı peygamber namaz kılmamıştır anlatabiliyor muyum? tavaftan sonra iki rekat namaz kılarsın niye iki rekat namaz kıldın? E, Kabe'yi tavaf ettiğim, ondan sonra iki rekat ha bunun sebebi var tamam anlatabiliyoruz bu birinci şart yani ibadetin sebebi aranır iki cinsi aranır mesela adam fitre zekat verecek peygamber aleyhissalatü vesselam fitre zekatın cinslerini saymıştır demiştir hurma pirinç arpa kuru üzüm saymıştır bunları mercimek vesaire bunlar nedir zekat fitrenin cinsidir bu adam diyor ben para veriyorum on oyu para olarak veriyor. bu cinsten değildir sünnete terstir sünnet yaparken cinsine doğru olması lazım senden hurma isteniliyor pilav isteniyor pirinç isteniliyor, bulgur isteniyor arpa verebilirsin kuru üzüm verebilirsin bu cinsler caizdir ama sen cinsi olmayanı cins olarak, para olarak verirsin. Bu da nedir? Sünnete terstir. 3 Miktarını bilmesi lazım. Eğer sünneti yapmak istiyorsa miktarı bilecek. Ben sünnete uyuyorum diyorsa akşamı 3 yerine 4 kılarsa ne yapmış olur? Sünneti yapmamış olurdu. Miktar nedir akşam namazının? üçtür telefon çalıyor orada telefon var şey saati kapat saat açıyor orada bak saat beka var <gülüyor> tamam Allah razı olsun arkadaşlar anlaşıldı mı miktara bakacaksın ben tavaf yapacağım ama 7 dönüşten sonra daha devam edersem dokuz ona geçersem durup iki rekan namaz kılmazsam tavaf namazı ne olmuş olur tavafın miktarını yanlış yapmış olur sünnet değil bidat yapmış olur demek miktar ölme her amel yaparken bunun miktarı nedir gece namazı kılacak bunun miktarı nedir kardeşim on üç tutacağım kaç gün tutarım bunun miktarı nedir her ibadetin miktarı vardır sünnetle o miktar eşit olması lazım eşit değilse nedir? başta sebep eşit olacak cins aynı olacak üç miktar aynı olacak dört şekil aynı olacak keyfiyet dediğimiz he, aynı olacak. Peygamber aleyhisselatü vesselam abdest alış şekliyle benim abdest alış şeklinin keyfiyeti aynı değilse yine sünneti yapmamış olur. İstiyorum sünneti yapayım ama elimi göbek altına bağlarsam, göğsün üstüne koymazsam namazın keyfiyetinde sünnete ters düşmüş olur. Bunu da anladıktan sonra 5- Zaman eşit olması sünnetle mutabık oluyor, zaman şartı. Şimdi ben kalkıp bugün kurban bayramı için kurbanımı kesemem. Zaman şartı uyması lazım. Eğer şimdi kesersem kurban niyetine ne olmuş olur? Zaman şartını yerine getirmediğimden dolayı sünnete uymamış olur. Altı, altıncı şart, son şart, o nasıl sorulara geçeceğiz? Altıncı şart ise mekan şartı olacak. Mekan şartı. Ne demek mekan şartı? Ben itikaf yapmak istiyorum. Sünneti yapmak istiyorum. Ama gittim çadır kurdum çöle. Çölde itikaf yapıyorum. Geçerli mi? Sünnete mutabık mı? Değil. İtikafın mekanı mescittir. Anladınız mı? Demek ki bir amel yaptığım zaman bu altı tane şartı sormam lazım. Mekanım doğru mu? Zamanım doğru mu? Sebebim doğru mu? Keyfiyetim doğru mu? Miktarım doğru mu? cins doğru mu diye sorduktan sonra hepsinden okey ışık aldın mı? Ha şimdi amelini yapabilirim. Bu sünnettir. Eğer bu altı taneden bir tanesi kırmızı ışık veriyorsa ha bu sünneti Boşuna yapma. Boşuna yapıyorsun. Gideyim sen çölde de itikaf yaparsan hiçbir sevap alamaz. Ama mescitte yaparsan bunun sevabı var. Fark burada. Anlaşıldı mı? Nasıl ki tevhid siz Müslümanlık olmuyor sünnetin de şartları var o şartları getirdikten sonra sünnet isabetini alıyorsun. ve kim bir sünneti yaparsa arkadaşlar kim bir sünneti yaşarsa Tirmizi'nin hadisiyle sözümü de kapatıyorum sonra soru bölümüne geçiyoruz isterseniz nedir o? İmam Tirmizi Rahmetullahi hadis-i şeriflerinde rivayet ettiği gibi buyurur ki kim benim bir unutulmuş olan bir sünnetimi ihya ederse yani onu uygularsa canlandırırsa beni canlandırmış gibi olur ve kim beni canlandırmış olursa cennette benimle beraberdir. O yüzden sizlere müjdeler olsun sizler peygamber aleyhisselatü vesselamın sünnetini yaşamak istiyorsunuz onu yaymak istiyorsunuz ama bunu bilgisizce yapmayınız. bilginizi doğrultun düzeltin ve sünnetin önemiyetinin basit bir şey olmadığını bilmeniz gerekir. Allah hepinizden razı olsun. Ve ahiru da'vane elhamdülillâ rabbil alamin. subhaneke Allahümme ve bihamdik şedü en la ilahe illa ente estagfiruke ve etubi ileyk sırala Önce senmettir. Sonra böyle sırala gidelim.